İyi dinle bak, koğurçalır saçmana keyfine bak. İnatlı olmalısın yoksa açtırdığın filmin sonuna kadar. Önce bir kendine bak, inandıklarına ardından. Sen neye inanırsan inan her zaman mutlu olmaz ki insan. eskitme gitme bekletme sen. Düştükçe kendini insan. İnanınca bulun. 23.50'yi gösteriyoruz saatler. Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1 ortak yayınından İzmir Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz gecenin içinden programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Konuğumuz yüksek mimar tasarımcı Cenk Dereli. Hoş geldiniz. Hoş Cenk Bey. Selamlar. Nasıl keyifler? Sağ olun. Siz e, birçok özelliğiniz var. Mimarsınız e, ama aynı zamanda da radyoculuğunuz da var. Var. E, açık radyoda e, açık mimarlık adlı bir program hazırlıyorsunuz Aynen. aynı zamanda. Aynen. Üçüncü yılına vardı. Aha. İzmirlisiniz iz, e, ama eğitiminizi e, üniversite eğitimi yıllar için İstanbul'a gittiniz. Aynen. Borova Andol sesi İzmir Borova Andol sesi mezunuyum. Ya tanıyalım. Yani, tabi tabi. Aynen. Bir başlangıç yaptım ee, ama. Bahsettiğim gibi Borova Andol mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine gittim. Hı -hı. Ee, lisansımı, yüksek lisansımı orada tamamladım ee, ve doktora çalışmalarıma başladım. O dönem içerisinde e, aynı zamanda bir, bir dönem asistan olarak da üniversitede çalıştım. Farklı aslında dediğiniz gibi şeylerle uğraşıyorum hani bir tek mimarlıkta değil endüstrinin tasarımı grafik tasarımla da uğraşıyorum aynı zamanda bu anlamda e, Nobon diye bir markam var onunla beraber zaten onun bütün kapsayabildiği kadar şeyle onu anlamlandırmaya çalışıyorum kendisi anlamı olmayan bir kelime aslında bunun yanında işte mimarlık tasarım dünyasıyla alakalı nasıl ...farklı, daha farklı şeyler yapabilirim diye... ...işte radyoyu da kenarına koyuyorum... Ee, ...tasarım odaklı etkinlikleri de... ...ona, ona takıyorum, o isme takıyorum... ...öğrencilerle, tasarım öğrencileriyle beraber... ...atölye çalışmaları da yapıyorum... ...o da onun içinde. ...böyle artık siz koyun adını... ...kafa evet. karışıklığıyla bulaşıklık arasında bir yerde... Harika. ...bir yandan da... ...ama tüm da... bunların kökenin kökünde mimarlık var. Aynen öyle. Mimarlık e, öyle bir alan ki... ...aslında Hı -hı. E, uygarlık tarihi boyunca... ...tüm uygarlıkları belirleyen... ...sosyal hayatı belirleyen... E, ...sanatı belirleyen... Hı -hı. E, ...en önemli... E, ...hepsinin aslında başlangıç noktası... Hı -hı. E, ...mirengi noktası... E, bu mesleği seçerken hı hı. tüm bunların bilinciyle mi bu alanda özellikle bir de tabii ki böylesine zengin arkeolojik tarihi açısından mimaride çok zengin topraklarda yetişmiş birisi olarak Aynen. yani Anadolu çocuğu olarak Aynen. da mı e, seçtiniz hep bunları düşünerek? Bu uh, yani. Yeah. Şöyle diyeyim yani bizdeki e, yani, e, üniversite sınav sistemi dolayısıyla belki bu kadar fazla derinlikli ve her an bilinçli bunun üstüne düşünme fırsatım olmadı belki ama tam da o biraz önce dediğiniz şey yüzünden. Yani İzmir gibi bir yerde büyümüş olmak ve bir şekilde de e, çocukluğum e, antik kentlerin çokça içinde geçti sadece Ege bölgesinde değil yani tüm Türkiye'nin. Türkiye'nin her yerindeki neredeyse bütün antik kentleri bir şekilde çekiştiren aile fertleri sayesinde görebilme şansım oldu. Orada şuna uyandım ben yani her şey yapılıyor ve yıkılıyor. Diller değişiyor, insanlar değişiyor ee, ama insan e, yaratmaya devam ediyor. Her şeyin değişmesine rağmen insanın e, şu anda bizim sizle beraber oturup bu stüdyon içinde bile e, yaşamaya devam ediyoruz. Ya da bulunmaya devam etmemizin en temelinde birilerinin bizden önce yaratmış olması, bizden sonra da yaratacak olması var. Bu en temel şey galiba beni tasarımcı yapmaya, tasarımcı olmaya doğru ve tasarım yapmaya doğru yönlendirdim. Peki bir mimar, genç bir mimar akademisyen aynı zamanda olarak. Nasıl görüyorsunuz? olunun uygarlık süreci içerisinde bugün geldiği noktada o yaratıcılığını hani ben şimdi benim gözümün önüne Dali'nin bir tablosu var. O geldi küçük de bir tablodur ama o filmsi hayvanın ayakları, kasları işte manastırın üzerinde yükselen insanın teknolojisi daha sonra yani tüm bunlarla birlikte insanın müthiş bir gelişimi aslında evet. vardır. Ee, aynen öyle şöyle diyebilirim. Bir taraftan da ilkelliği de onun hep karşısına çıkan onu geriye döndüren bir ilkelliği de vardır. Tabii, aynen. Ee, nasıl görüyorsunuz bugüne ya, kadar? İnsanın zaten yapıp etmesi e, ileriye doğru baktığında gördüğü bütün o teknolojik ideye dair bütün o e, ilerlemeden... Ve de ta en temelde yani belki ilk e, insanın insan olarak yürümeye başladığı o ilk andaki o en temeldik şeylerden besleniyor. Bahsettiğiniz Hı. anlamda Dalin'in bütün o yarattıkları aslında bizi o, o anlamda o kadar çarpıcı e, bir duyguselinin içine atıyor. Yani o, evet. o itmesinin sebebi o. Yani bugünden baktığımız zaman da galiba şu oluyor işte insanlar hayal edebildikleri yerleri zaten yaşatabiliyorlar. Yani hayal edebildikleri kadar Orayı ilginç, orayı yaratıcı, orayı Hı -hı. E, anlatmaya değer yaşıyorlar. Ve tekrar bunu kuruyorlar. Şundan da bahsetmekte fayda var. Her birimizin yaşadığı hayat aynı zamanda e, bizi de yaratıyor. Yani Hı -hı. beğenilerimiz, becerilerimiz, yaşama ve hayal kurma yeteneğimiz. Aynı zamanda o işte keyif aldığımız söylediğimiz ya da çok sıkıldığımız söylediğimiz hayatın ta kendisini yaratıyor. Ve çevremize de böyle yansıyor. Hı -hı. Çevremize de böyle Yansıtıyoruz bütün bu durumu ee, Geldiğimiz şu noktada galiba insanlık e, Fiziksel mekandan yavaş yavaş e, Vazgeçiyor gibi görünüyor Benim bakış açımda bu bilmiyorum Bu, bu anlamda şeye girebilir miyiz Her ne kadar tabii, tabii. her an Bir sokakta e, yeni bir inşaatta Yükseliyor ise de e, galiba... Geleceğin Mimarisi Hı -hı. de neler konuşuluyor Hı -hı. özellikle yani e, bu anlamda. Neler hayal ediliyor Hı -hı. Yani Şöyle bir ilginç bir şey söyleyeyim biz mimarlıkta Hep e, bulunduğumuz fiziksel çevre üstünde Hı. temellendiririz bazı hı. tartışmaları hı. Hı. evet hı. Mekan, mekan aynen aynen öyle ve yani. madde materyal vesaire sanatın da değil mi dedi? Yani en önemli konu aynen öyle aynen öyle ama galiba şimdi şöyle bir şey oluyor ee, yavaş yavaş artık bu sanal mekanlar hı hı. ve dijital teknolojilerle beraber kendi kendini inşa eden yapılar, yapılar. hatta yapı olarak içine girip yaşayacağımız organik yapılar strüktürler binalar devreye girecek aslında bu Tek bir hedef gösteremeyecek kadar karmaşık bir şey. Bu böyle ilgi alanlarına doğru da ilgi alanlarına göre de dallanıp budaklanıyor Ama işin sonunda galiba şöyle bir şey olacak. Bu alanda en sıkı hayali kurup bunun çevresindeki bütün imkanları en iyi şekilde organize eden kişi, kurum, kuruluş ya da işte tasarımcı ya da yaratıcı insanların görüşü galiba. Eskiden de olduğu gibi gelecekte bizi o yaşayacağımız yere o mimarlığa doğru götürecek. Öyle diyeyim çünkü tek bir şey tek bir yön söyleyebilmek tarif edebilmek çok kolay değil bazen şunu unutuyoruz ee, aslında yaşadığımız an çoklukları içinde e, taşıyor yani şimdi yapı teknolojileri anlamında. Ya da yapı stilleri e, ya da yap, e, binalara dair beğenileri e, duyuyoruz sağdan soldan 3-5 hmm. ama bunlar e, onlarca yüzlerce binlerce aslında insanların sayısı kadar derin e, beğeniler. Geçmişi koruma kültürü de bilinci de çok daha artık e, yükseldi. Yani bugüne baktığımız zaman bir 50-60 yıl öncesine hatta 20 yıl öncesindeki gibi işte savaşlarda yok edilen hı hı. mimariler, geçmiş tarihler hı hı. falan. Bugün bunların da aslında olu tarafından bugün yapılanlara, gelecekte yapılacaklara geçmişte koyarak aslında hı hı. geçmişten de bir, bir takım bir şeyler de alarak onu da taşıyarak. İşte kimi zaman bunu postmodernizm hmm. deniyor. Hmm. E, merakla aslında biz de şu anda bu, bu, bu yüzyılda, bugünlerde, bu yıllarda yaşayanlar olarak hmm. aslında gözlemliyoruz bunu. Yani şunu şunu söylemek, konuşulmaz çoğu zaman mimarlıkla ilgili tartışılırken... E, ...daha çok sanat ve kültür odağından tartışılır mimarlık ama... E, ...mimarlar da galiba bunu böyle anlatmayı daha çok severler. Ama aslında mimarlık çok politik ekonomik bir e, meslektir. Çünkü temsil aracıdır eninde sonunda. Sanatın ya da sanatın farklı alanlarının sahip olduğu işte bir sanatçının bir yere girerek kendisinin o yarattığı eseri yaratma özgürlüğünün rahat ortamına her zaman sahip olmuyor mimarlık. Geçmişte de böyledir yani mezarlardan, anıt Aslında mezarlardan piramitleri. taşımaz mı? Tabi. Yani barok döneme baktığınızda en önemli besteciler sarayın siparişleri üzerinden üzeri yazarlar. Aynen o da var. Himaye özünü, sistemi dediğimiz. Özünü bazen yok ederler verilen siparişe göre. Hı -hı. Ama bir şey var ki işte bir şey onun estetikten estetiğin özünü kaybetmememiz gerekiyor. Birçok şeyi belki oportunist anlamda Hı -hı. popülizm anlamında e, kaçırabiliriz ama Hı -hı. özü kaybetmezsek eğer Hı -hı. gelecek kuşakları da ona aktarma şansına sahip olabiliriz. Dediğim gibi o çokluğun, çoklukların içerisindeki e, güzelliği tekrardan Hı -hı. keşfetmek belki de bu öz dediğimiz şeyin temeli olabilir. Çünkü tekil bir Tekrar söylüyorum ve işaretleme yaptığımız zaman bir öz olarak bizim işaret ettiğimiz alanın ya da görebildiğimizin dışında kalan pek çok aslında farklı özü de dışarıda bırakıyoruz. Biraz o galiba artık bu zamanda da öyle düşünebiliyor olmak lazım yani evet. çoklu gerçek. Değil. Peki İzmir'i nasıl bir kent olarak görüyorsunuz? Yani, Bu anlamda çok zengin. <gülüyor> Aynen öyle bir yerde sormuşlardı şöyle demişti hatta bana böyle bir kıyas yapmak için soru sorulmuştu işte Londra Paris hı hı. mimarlığıyla İzmir'i kıyasladığınız zaman e, ne düşünüyorsunuz diye ben de şey ağlamak istiyorum diye böyle esprili cevap vermişti. Şu yüzden ağlamak istiyorum kentin mevcut durumu ya da yaşayışını bir kenarıya bırakırsak aslında o kadar katmanlı. Yani belki onların o kentlerin sahip olamadığı kadar katmanlı olmadığı kadar katmanlı bir kentte yaşıyoruz. Evet. Ama daha kurcalanmamış bir laboratuvar gibi geliyor bana. Bu anlamda İzmir. Onları aslında İzmir'i oluşturacak olan o değil mi? E, aynen yani, öyle. Şimdi İzmir deyince son 50 yılda ya da 100 yıldaki İzmir'de yapılmış olan yapılar değil. E, İzmir'in genel karakterini oluşturacak olan şey yani. işte bugün çıkan İzmir'in tarihini işte bundan önce 5000 yıllık hı hı. E, olarak bildiğimiz ama 8000 yıla götüren. Aynen. E, kazılar. Belki i̇şte daha bilmediğiniz neler? orta yerindeki e, agorası. Hı hı. Mesela bunların e, çok güzel bir şekilde e, ortaya çıkışıyla bilmediğimiz yine söylediğiniz hı hı. gibi İzmir aslında oluşturacak olan. O, dünyanın diğer çok önemli kentleriyle de mukayese etdi, edildiğinde onu başlı başına öne çıkartacak olan değerler aynen. bunlar. Biz genelde kentleri konuşurken isimlerini veriyoruz ortaya ve onları birer kendi dışımızdaki soyut şeymiş gibi kavranmış gibi konuşuyoruz. Yani İzmir'ci nasıl buluyorsunuz dediğiniz zaman aslında İzmir bu manada içinde yaşayan her bir bireyden yani sizden benden farklı bir yer değil. Biz nasıl yaşıyorsak biz ne kadar heyecanlı yaşıyorsak bu şehirde kendi hayatımıza dair nasıl heyecan duyuyorsak ne kadar e, bunu insanlarla paylaşıyorsak ya da yaymaya çalışıyorsak o şehirde ancak o kadar ...ilginç bir yer oluyor. Bu manada şey kolaydır. İşte bir kavramı ortaya atıp... ...kendi sorumluluğunu, insan olarak sorumluluğunu... ...bundan sıyırmak kolay. Ama halbuki İzmir dediğimiz şey... ...Cenk. Benim yani doğrudan. Ve aynı zamanda bizi dinleyen insanlar şimdi... ...hangi kentte yaşıyorlarsa... ...o kent aslında... Bizler ne kadar yaşıyoruz. Tabii, o bir ya ne her, kadar soluyoruz, Her kadar Her. Aynen, aynen öyle. Dediğiniz anlamda tarih... Bu ana aittir aslında. Yani insanlar o tarihi bildikleri zaman ancak onu bugünün kentinin bir parçası haline getirebilirler. Ve sonra da bir de onu nasıl yoğurdukları evet. esas önemli. Peki İzmir'in kültür ve hep konuşulur kültür Hı -hı. ve sanata olan duyarlılığı hep bir adım daha ötededir e, Türkiye'de. E, UNESCO'nun yaratıcı kentler kriterlerine Hı -hı. göre bir tasarım e, kenti e, olabilir mi? Hı hı. Kenti olur mu gerçekten? Çünkü İzmir'den çok da önemli genç hı hı. tasarımcılar yetişiyor. Hı hı hı. Bunlar İstanbul'a göç ediyor evet. genellikle. Evet. Ee, sizin gibi değil evet. <gülüyor> sizin Aynen biraz öyle. İzmir e... evet Takıntı dolayısıyla tekrar geriye <gülüyor> doğru. Evet. Bir çoğunu kaybediyoruz gerçekten. Evet. İzmir gerçekten bir bu anlamda UNESCO'nun yaratıcı kentler kriterlerine göre tasarım kenti olur mu? Yani bu benim doktora çalışmam aslına bakarsanız. Dünyada şu anda 17 tane kent var. Bunlar bir anlamda da nüfus olarak yani milyonlardan on binlere ya da yirmi binlere kadar farklı nüfuslara sahip olan yerler İzmir'e baktığımız zaman bu biraz önce söylediğim şeyi eğer İzmirliler bunu sadece sıradan vatandaşlar olarak söylemiyorum yani her anlamda yani yatırımcısından yöneticisine atanmışından seçilmişine ve gencinden yaşısına kadar herkes biraz önce dediğim gibi o merakla o tasarım odaklı düşünmenin getirdiği Gündelik hayatın yaratıcı olmasıyla sizin gündelik hayatta evden çıkıp bir yere giderken ki yaptığınız o yaratıcılığın canlanmasıyla eğer bu inşa edilirse o zaman olabilir. Zaten hmm. öyle de olmuş. Biraz yani. benim bahanem aslında bu. Ben İzmir'e i̇şte deşmek asıl için Asıl mimarlık da bunu. galiba <gülüyor> burada. Bu, burada baş, bu, başka bir mimarlık. Bu, bu dediğiniz şey çok önemli çünkü çoğu insan e, mimarlık dediğimiz şeyin tuğlayla, hmm. çimentoyla hmm. ve işte onu sağlayan bütün örgütlerin parayla yapıldığını düşünür. Ama hayır, esas hayır. esas mimarlığın başladığı temel nokta... Se, sizin benim bizlerin tercihleri bu anlamda. Nasıl bir yerde yaşamak istiyoruz? Nasıl bir e, kent görmek istiyoruz biz bunun üstüne hayal kurduğumuz sürece mimarlık dediğimiz şeyden konuşmaya başlayabiliyoruz aslında hı hı. yoksa e, çok güzel Metin Erksan'ın bir filminde Ayhan Işık'ın duvarlara bağırarak söylediği e, bir şey vardır işte e, bir evin ruhu olmalı. Böyle e, beton mezarlara lanet olsun diye böyle bir tiradı vardır evet. çok uzun. Ama en azından artık son yıllarda bu e, sözcüklerle konuşur da olduk. Evet. Yani buranın bir ruhu var diyoruz. Evet. Aynen öyle. <gülüyor> yavaş yavaş o oluyor Gildiğiniz galiba. Zaman, ee, tabii ama şunu, şunu ekleyeyim. Toplumun... E, tam diyeceğiniz şeyin galiba yani mimar dünyada mimarlık hizmetini doğrudan alan insanların sayısı toplam dünya nüfusunun yüzde yedisini geçmiyor. Bu inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla şimdi diyeceksiniz ki yani, mimarlar her projenin altına imza atmıyorlar mı vesaire vesaire. Ama dediğim şey bundan daha ötesi. O projeleri satın alabilen insanlar da o kadar az ki biz bazen bunu düşünüyoruz. Aslında bizim kentlerimiz bu e, e, nasıl diyelim kendiliğinden mimarlıkların aslında bir böyle galerisi gibi. Ee, insanların kendi kendini yarattığı stüktürler. Aynı zamanda bu bizim yapı geleneğimizden de geliyor tabii bu beceriler. Ee, bu manada e, buna aslında belki tekrardan bakıp mimarların da buna daha çok kafa evet. yorması gerekiyor diye düşünüyorum Evet. Bir araya gelmek gerekiyor aslında. Evet. Bütün katmanların, toplumun Hı -hı. tüm katmanlarının bir araya gelmesi Hı -hı. E, bir mimar nasıl birçok e, unsuru beraber düşünür, bir araya getirir Hı -hı. onları e, nasıl bir harmanlaması evet, e, mevcutsa işte toplumun katmanlarını da böyle bir bir bakış açısına getirebilmek açısından bunu Hı -hı. bu da bir mimaridir. Tabii tabii tabii. İşte iş adamları. E kurum önemli kurumları Hı -hı. o kurumların yöneticilerini Hı -hı. işte eğitmenleri bir araya Hı -hı. getirip gerçekten bu bilinci Hı -hı. yaşanılan herkesin yaşadığı kenti gündelik hayatlarını geçirdiği mekanları oraya oraları ne kadar soludukları ne kadar dokundukları Hı -hı. dolayısıyla bunun tüm topluma nasıl yansımalarının olduğu konusunda bunu bir mimari e, proje aynen hale öyle. getirmek gerekiyor. Aynen öyle. Geleneğimizde de var bu. Bu bahsettiğiniz şey aslında bu bir araya gelme bilinci bizim imecemizdir yani hani e, kendi bina'n, kendi bahçen, kendi sokağın. Ee, ve o kendilerin birleşmesiyle oluşmuş olan, evet. bize ait olan o alana. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse mesela. Evet. Bundan bun, bun, çok şey çıkar. İşin komik tarafı bizim bu klişeleri yeniden keşfetmemiz gerekiyor. gerekiyor. Çünkü e, o kadar fazla tekrar da söylemişiz ki bunların, bunların anlamlarını çoğu zaman unutuyoruz. Kanıt Tek... Evet. Yani. Bir de yani işte ezberlenmiş bir bilgi gibi. Biraz böyle yapma odaklı olması lazım. Zaten yaratıcılıktan <gülüyor> soyut olarak söze, söz edemeyiz. O anlamda yaratıcılık yapılması gereken bir şeydir. O yüzden belki bu kavramın ...programları yeniden yaparak keşfetmek gerekiyor. Evet, söyleşimiz devam edecek. Gece arasında saatler altı dakikayı geçiyor. Gecenin içinden de... ...mimar, tasarımcı Cenk Dereli ile... ...söyleşimize devam edeceğiz. Kısa bir müzik arası veriyoruz şimdi. Bir gün... ...umutsuz... ...çözümsüz... ...hissedersen... ...bil ki... ...o çıkmaz... Sokakta yalnız değilsin Özel birisin ha. Özel güçlerin var ha. Sıcak biri Onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil azir işte böyleyiz. Bu kadarız. Biz böyleyiz. Bu kadarız. Bizim hayatımız içimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil azir işte böyle. Sen bil ki o çıkmaz Sokakta yalnız değilsin Özel birisin Özel güçlerin var Sıcak bir evin İki ve de çılgın Arkadaşların var Geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asil işte böyleyiz Bu kadarız. Biz böyleiz. Bu kadarız bizim hayatımız. içimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asil işte böyleyiz Bu kadarız. Gecenin içinden de konuğumuz mimar tasarımcı Cenk Dereli ile söyleşimiz devam ediyor. Evet kentleri konuştuk. Kentli olmayı aslında bir kenara bırakıyoruz Hı -hı. ama bir kentin içerisinde kentin dokunusunun içerisinde biz nasıl kendi heyecanımızı Hı -hı. katarız Hı -hı. günlük hayatımıza kendi mekanımızda o heyecanı nasıl yaşarız tüm bunlar aslında Hı -hı. mimarlık dedik ee, Bunu da bütün toplumun katmanlarına e, yaymak Hı -hı. E, bunu bir Çünkü e, gerçekten e, şunu görüyoruz yurtdışına gittiğimiz zaman işte e, çok çok önemli kentler var işte Hı -hı. adı geçen beş şehirden birisi olan Hı -hı. Paris Hı -hı. Londra buralarda Hı -hı. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren yapılanların nasıl korunduklarını da görüyoruz. O, o, o korunma kültürünün içerisinde insanların gerçekten e, onlarla beraber yaşadığını, onlara sahip çıkan... ...sanki o yapıların birer parçasıymış gibi gündelik hayatın akışı o zamanın içerisinde sizi... Gerçekten o tarih ile birlikte insanlarla ne kadar onun buluştuğunu da bir gösteriyor. Siz ona tanık oluyorsunuz. Yani evet. Ben bunu gözlemliyorum en azından. Evet, evet. Ve şöyle düşünüyorum. Sanki işte atıyorum 1830'larda Paris'te bir araya gelmiş o kentin yüksek mimarları, heykel tüm işte bilim adamları bu kenti Organize etmişler şuraya şunu yapalım buraya bunu yapalım şunu şunu koyalım e yapılmış ve bitmiş her şey gibi. Hı -hı. Bu anlamda bizde bu bir araya geliş Hı -hı. E, gerçekten oluşturulabilir mi? Şöyle diyeyim güzel bir pas oldu <gülüyor> ne yalan söylemek <gülüyor> gerekirse. E, bu biraz önce söylediğim şeyden e, şeyi tekrar söyleyerek dediğiniz tarafa doğru geleceğim aslında bir etkinlikten düzenlediğim etkinlikten bahsedeceğim. E, aslında kentler bizi yansıtıyor bununla yüzleşmemiz lazım. Siz bu kentte yaşıyorsunuz. Şikayet ettiğiniz her ne varsa aslında o şikayet size evet size dair ve size dahil. Yani e, bu şikayetin de kentinde siz parçasısınız ve bunu yaratan e, şikayet ettiğiniz her neyse onu yaratan sizsiniz. E, bu anlamda işte büyük örgütlenmeler olabilir, e, tepeden inme mi? aşağıdan yukarıya doğru mu vesaire örgütlenmeler olması lazım. Bunlar uzun tartışmalar ama ben bir birey olarak şunu yapabileceğimi düşündüm. E, Peçe diye bir etkinlik yapıyorum. Bu çene çalmak demek. E, 12 yıl önce Tokyo'da mimarların başlattığı bir etkinlik. E, yaratıcı alanda işler üreten insanlar birbirlerine bütün o yoğun çalışma temposuna bir birbirlerinden haberdar olamıyorlar. Diyorlar ki bir bahane yaratalım, bir araya gelelim. Herkes 20 resimde Bunlar otomatik olarak 20 saniyede geçsin. Herkes 20 resimde anlatacağını anlasın. Bu mimarlar çok konuşur susturmak mümkün olmaz bunları sınırlamazsak demişler. Böyle bir format yaratmışlar ve bir bir araya gelme ve yaptıkları hmm. yaratıcı üretimi paylaşma bahanesi yaratmışlar. Ben de İstanbul'da yaklaşık herhalde 4 sene önce kendi markamı ve yaptıklarımızı anlattığım bir etkinlikte daha sonra da İstanbul hakkında bir sunumla bu etkinlikte yer almış. İzmir'e dair bu takıntının akabinde de işte bu ya ben İzmir'de bir şeyler yapmak istiyorum ama kim ne yapacağım ee, İzmir'de yaşayan insanlar şehirde e, şundan şun, şöyle bahsediyor burada hiçbir şey olmaz hiç kimse ilginç bir şey yapmaz insanı rahattır üretim yoktur orada ne yapacaksın ki neden gidiyorsun sorusunu da İstanbul'dakiler soruyordu İzmir'dekiler kendi yaşadıkları yerden şikayet ediyor İstanbul'dakiler neden gidiyorsun diye soruyor ben dedim ki ya ne yoksa onu yaparım belki bu bir çözüm olabilir. Ve bu etkinliği bir bahane olarak kullanıp acaba bu kentte gerçekten e, yerelde, ulusal e, alanda ölçekte diyelim ya da uluslararası ölçekte ilginç şeyler yapan insanlar var mı? Ben birkaçını biliyordum yani var olduklarını biliyordum ama hmm. düşünün 4 milyon artık yani yeni sınırlarıyla beraber 4 milyon insanın yaşadığı bir kentte bunun olmaması bana zaten hani garip ve komik Ağabey geliyordu. Şey yani. Aynen öyle. Ve biz Ben bu etkinliği başlattım 2 sene önce geçtiğimiz cuma günü de 2. yaşını kutladık tam yani 20 Şubat 2013'te başlayan etkinlik 20 Şubat 2015'teki 8. etkinlikte 2. yaşını kutladı. Bu etkinlikte de Şehirde aklınıza ne gelirse ama özellikle yaratıcı alanda ve yapmak odaklı ilham veren bir hikayesi olan kişiyi ben yarı arkeolojik diyebileceğimiz bir kazıyla kazıyorum. İnsanlara soruyorum kendim araştırma yapıyorum. Kolay da olmuyor İnsanları ikna etmek gerekiyor. Çünkü bir hani ben kimim iki bu etkinlik ne ve üçüncüsü de gelip anlattıklarında ne olacak ki? Yaratıcı alanda iş üreten insanların çoğu kendilerini yalnız hissederler. Bu biraz önce bir araya gelme dediğiniz duruma bağlayacağım buradan da. Gerçekten de öyle çünkü yaratan insan yarattığı şeye odaklanır ve aslında işte burada şu yok bu imkanlar olsaydı biz şunları şunları yapardık denilen bir ortamda o imkansızlık ortamı içerisinde pek çok şeyi mümkün kılmak için debelenip durur ee, ve kendini yalnız hisseder o anlamda da. Ee, Mesela teknoloji geliştiren bir kişi bizim bu yaptığımız etkinlikte 300 kişinin karşısına çıkıp e, neredeyse o salon yıkılırcasına bir alkış aldığı zaman kendisi de aslında tam da beklediği şeyin karşılığını buluyor. Çünkü zaten bütün o imkansızlığın içerisinde o yapması gereken şeyi yapmış bu kente mesela e, işitme engellilerin işaret dilini e, sese çeviren bir eldiven. ...yaratarak bu kentin teknoloji e, tasarımına bir katkıda bulunmuş. Zaten bunu gerçekleştirmiş. Artık bunu paylaşarak yaptığı şeyin bir şeye değer olduğunu ve takdir gördüğünü görmekten başka e, istediği bir şey yok. Evet. Ya da başka tasarımcılarla bir araya gelip kendi ürettiği şeyi daha üst bir noktaya taşımaktan başka bir beklentisi yok. Bu etkinliğin en önemli şeyi bu. Yapan insanları e, yapmaya hevesli insanlarla bir araya getiriyor... ...şehrini daha yaratıcı yaşamak isteyen... ...ve şehrinde olan biten şeylerden... ...haberdar olmak isteyen meraklı insanları... ...onlarla buluşturuyor... ...ve şanslıysak ki, ki... ...yavaş yavaş öyle hikayeler duymaya başladık... ...insanları tetikleyen, iten... ...onları motive eden, cesaretlendiren... ...ve hata yapmaya... ...karşı onları... ...harekete geçiren... En az... ...çünkü hata yapmadan bir şey yaratamıyorsunuz... ...her zaman doğru yollardan giderek... ...bir şey yaratmanın imkanı yok... Bu gibi zaten paylaşımları yapıyor sunum yapmaya gelenlerde. Genellikle 8 tane yaratıcı karakterin çok ilginç ilham veren sunumuyla zenginleşiyor etkinlik. Ve insanlar aslında burada bir araya gelip acaba biz daha fazla neler yapabiliriz tartışıyorlar. Bu bir yöntem. Bu benim kendimce kendi bildiklerimle kurguladığım ve bu şehirde yaratmaya çalıştığım bir şey bu şehir olmayabilir başka bir yerde olabilir. İzmirde ikincisi mi gerçekleşti? İzmirde ikinci yılı sekizincisini gerçekleştirdik hmm. ve şu anda dediğim gibi yerelde ulusalda ve uluslararası alanda ilham veren işler yapan yedi kere sekiz ya da artık 8 kere 8 64 oldu. Öteki rakama hı hı. takılmış durumdayım aslında hala. Evet, İzmir'e karakter peki İzmir'den beklentilerinizi gerçekten hı hı. Bu iki etkinlik Karşıladı diyebilir miyiz Daha fazlasını da yapıyoruz aslında Çünkü insan yaptıkça Aslında o bahsedilen imkansızlığın içerisinde imkanlar olduğunu keşfediyor İnsanları tanımaya başladıkça mesela Randevu diye bir etkinlik yapmaya başladık Hı -hı. biz Tasarımcılar şehirde Üretimde bulunan moda ya da ürün tasarımcıları Stand kuruyorlar Biz şehirde yine ilginç iyi müzik yapan insanları bulup onları oraya davet edip Onlara müzik yaptırtıyoruz Aynı zamanda atölye çalışmaları düzenliyoruz bir günlük aslında moda, tasarım ve müzik dolu bir etkinlik organize ettik mesela. Bu devam ediyor. E ben bir e, video sanatı galerisi başlattım. Hmm. Bu da benim böyle bir merakımdı minik. E, bir arkadaşımızla beraber onu devam ettiriyoruz. O alana girdikçe biraz önce dediğiniz şey tamam şimdi bunu yaptım artık okey diyebilirim buna karşısına bir tik atabilirim dediğim şeyler değil. Yeni listeye durumlar ekleniyor. Hmm. Çünkü... Alanı keşfetmeye başlıyorsunuz. Yapmak da öyle bir şey zaten. Yapmaya başladığınız zaman yapmak ve gitmek istediğiniz yöne doğru değil. Sizi dallandırıp budala, budaklandırarak farklı yerlere de taşıyabiliyor. Bilmediğiniz aslında birçok kapının da açılması. Aynen öyle. Demek e, hayatı bunlar. ilginç de bu kılıyor zaten. Evet. Peki e, tüm bu çalışmalarda karşılaştığınız en yaratıcı, e, en... E... Hı -hı. sizi etkileyen heyecanlandıran fikir neydi? Ee, mu? ya da yani şöyle diyebilirim o etkinlikte esas e, heyecanlandıran şey insanların bu cesaret dolu hikayeleri aslında Çünkü yaratıcılık e, tartışılabilir yani e, yapma odaklı bir şey olduğu için ürünlüğüyle beraber konuşulmalı. Ve insanlar yani sizin ilgi alanınıza göre bir şey daha yaratıcı olabilir başka birinin ki başka bir şey ama orada esas mesele bu insanlar o imkansızlıkları imkansızlık diye söylenen durumları nasıl aşmışlar Hı -hı. ve ne yaratmışlar beni esas heyecanlandıran ve ilgilendiren şey o anlamda ya yani o manada her birinin kendi hayat hikayesi o manada yaratıcı hale geliyor o bu kişiler de bu çalışmalar sonucunda aslında biraz kazı yapmak gibi Hı -hı. bir şey Hı -hı. oradan çıkıyor değil Hı -hı. mi? Tabii tabii yani ben sizi tanıyorum. Siz bana başka birini tanıştırıyorsunuz. Hı -hı. Ben, sonra biz hep beraber başka başka insanlarla tanışıyoruz. Aslında bu sizin yaşamak istediğiniz hayatı gündelik hayatınızda örgütlemenizden başka bir şey değil. Ben çünkü bu kente geldiğim zaman sadece şikayet eden insanlarla beraber vakit geçirmek değil... Her anını yaşadığı hayatı daha kıymetli ve yaratıcı nasıl geçiririm diye düşünen insanlarla ve bunun üstüne kafayı olan insanlarla vakit geçirmek istedim. O yüzden de benim için birer bahane oldu yani bu. Harika. Çok güzel bir söyleşi oldu. Biz teşekkür ederim. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Gecenin içinde ne konuk olduğunuz için. Mimar, tasarımcı, Cenk Dereli'ydi konuğumuz sevgili dinleyiciler. Bir dahaki gelişinizde yine evet. buluşuruz umarım. Harika bir deneyimdi. Çok sağ olun, çok kolay gelsin. İyi geceler.